Bir adam yorgundu hayatın koşusundan Ruhu nasip almamış şehrin dokusundan Geçerdi her sabah aynı yol altından Bıkmıştı gönülden bu sahte oyundan Bir gül otobüse binayen binde candan Nur akmaktaydı o güzel anından Bir şeyler saçıyordu yorgun avucundan Farsızdı meksuptan o adamın bu eski arabadan Taşa tohum ekilir mi? Hiç utanmadan Kadın döndü tebessüm Baktı ona yandan Dedi gül biter evlat bir damlacık yağmurda Vazifem saçmaktır Ben mesulüm bundan Kimi çürür kimi biter Yüce yaradandan Adam döndü önüne Anlamadı bu halden ne bilsin Hikmet gizliydi bu sessiz insandan Ayla geçti o yol Değişti en başından Güller fışkırmaktaydı toprağın bağrından Adam kurtulmuştu O ilk şaşkınlığında Sordu nini şoföre Büyük bir Heyecandan. Şoför ah çekti derin kalbinin yarasından O güzel can göçtü dedi bu fani dünyadan Adam anladı kadın geçmişti o duraktan Ha habersizdi yaşaran o güzel armağandan Anladı ki saadet değilmiş varılan sondan Asıl neşe gelirmiş karşılıksız bir candan En büyük servetmiş vazgeçmeden umuttan Yeşertilen bir bahçeymiş o fani insandan Ey asil Türk genci ders al bu kısadan Vazgeçmenin Geçme iyilikten korkma hiç sindandan Bu dedi de zor deme sıyrıl bu isyandan Nice gül biter bekle bir damlacık umuttan Görevin saçmaktır en samimi bir ruhundan Yişerten odur bekle sen hiç usanmadan Görmesen de o bahçe bilinir her yanda En büyük miras kalır seni oturuşundan